Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ondan sonra onun kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Sadece korkunç bir çığlık oldu, onlar bir anda sönüp gidiverdiler. Yazık şu kullara! Onlar ne zaman kendilerine bir elçi gelse onu mutlaka alay konusu yaparlar. Allah'a ortak koşanlar, kendilerinden önce nice kuşakları yok ettiğimizi, onların artık kendilerine dönüp gelmeyeceklerini görmüyorlar mı? Onların hepsi bir araya getirilip huzurumuza çıkarılacaklardır. İşte ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. Onlar da ondan yerler. Biz meyvelerinden yemeleri için, orada hurma bahçeleri, yüzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerinden, insanların bizzat kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaradan Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için bir delildir. Biz gündüzü ondan sıyırır alırız. Birden karanlıkta kalıverirler. Güneş de kendisi için belirlenmiş olan bir yere ve zamana doğru akıp gitmektedir. İşte bu, çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah'ın bir belirlemesidir. Ay'a gelince, biz onun içinde bir takım konaklar belirledik. Sonunda o, kuru bir hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Çünkü onlardan her biri bir yörüngede yüzmektedir. Onların soylarını dopdolu bir gemide taşımamız ve kendileri için gemi gibi binebilecekleri başka şeyler yaratmamız da onlar için bir delildir. Eğer dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur, ne de onlar kurtarılırlar. Ancak tarafımızdan bir rahmet, ve belli bir süreye kadar dünyadan yararlanma bunun dışındadır. Onlara önünüzdeki ve arkanızdaki işlerde Allah'tan korkun, belki merhamet olunursunuz denildiğinde aldırmazlar. Bu yüzden onlar, her ne zaman kendilerine Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra harcayın denildiğinde, Onlar inanan yoksullar için, Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız, siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek karşılık verirler. Yine onlar, eğer söyledikleriniz doğruysa, bu öldükten sonra dirilme sözü ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururlarken, kendilerini ansızın yakalayacak olan bir tek çığlıktan başkasını beklemiyorlar. İşte o anda onlar artık ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Günü geldiğinde sura üfürülecektir. İşte o zaman onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine doğru koşacaklardır. Onlar o anda eyvah bize bizi bu yattığımız yerden kim kaldırdı? Bu çok merhametli olan Allah'ın vaat ettiği gündür. Meğer doğru söylemişler diyeceklerdir. Sadece tek bir çığlık kopacaktır. Onlar o zaman huzurumuzda toplanacaklardır. İşte o gün hiçbir kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmayacak ve siz ancak yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. O gün cennet halkı büyük bir zevk ve eğlence içindedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanırlar. Orda onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Ey günahkarlar, bugün siz ayrılın. Ey Adem oğulları, ben sizden şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. ''Bana ibadet edin. İşte dost doğru yol budur.'' diye söz almadın mı? Şeytan sizden birçok kuşakları saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte bu, tehdit edile geldiğiniz cehennemdir. İnkar etmenizden dolayı bugün oraya girin. Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Ancak yapmış olduklarını elleri bize söyleyecek, ayakları da tanıklık edecektir. Biz dileseydik onların gözlerini silmek kör ederdik. Onlar o zaman yolu bulmak için koşuşurlardı ama nasıl göreceklerdi? Yine dileseydik onları oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük. Öyle ki onlar ne ileriye gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Biz kime uzun ömür verirsek onun yaratılışını tersine çeviririz hâlâ akıllarını kullanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten bu ona yakışmaz da. Bu sadece bir öğüt ve gerçeği açıklayan Kur'an'dan başka bir şey değildir. Biz onu diri olanları uyarsın ve inkar edenlerle ilgili azap sözü gerçekleşsin diye indirdik. Onlar, kendi ellerimizle onlara sahip olacakları birçok hayvan yarattığımızı görmüyorlar mı? Biz bu hayvanları, bir kısmını binek, bir kısmını da yiyecek olarak kullanmaları için onların yararına sunduk. Bu hayvanlarda onlar için daha birçok yararlar ve içecekler vardır. Onlar hala şükretmeyecekler mi? Onlar, Allah'ın dışında belki kendilerine yardım ederler diye bir takım tanrılar edindiler. Oysa bu tanrılar onlara yardım edemezler. Aksine onlar, Tanrıları korumak için hazır bir asker gibi beklemektedirler. Öyleyse onların sözleri seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemiş olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim onu bir nutfeden yarattığımızı görmüyor mu? Bir de bakarsın ki o karşımıza apaçık bir düşman olarak çıkmıştır. Şimdi o kendi yaratılışını unutup, ''Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?'' diyerek bize bir örnek getirmektedir. De ki, onları ilk kez yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o, her türlü yaratmayı çok iyi bilendir. Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkaran O'dur. Siz ateşi O'ndan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri Yaradan'ın bunların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette yeter.'' Çünkü o büyük yaratıcıdır. Çok iyi bilendir. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sözü ol demesidir. O da hemen olur verir. Her şeyin hükümranlığı elinde bulunan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz. Safat suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sıra sıra duranlara, kötülükten alıkoyanlara, anmak için okuyanlara andolsun ki, gerçekten sizin ilahınız birdir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O, doğuların da Rabbidir. Biz en yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler çünkü her yönden kovularak uzaklaştırılırlar. Kıyamet gününde onlar için sürekli bir azap vardır. Bununla birlikte kulak hırsızlığı yapan olursa onu da delici bir alev izler. Şimdi sen onlara sor. Yaradılış bakımından kendileri mi daha güçlü Yoksa diğer yarattıklarımız mı? Gerçekten biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık. Hayır. Sen Allah'ın gücüne hayranlık duyuyorsun. Onlarsa alay ediyorlar. Onlar kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar. Bir mucize görseler onu alay konusu yaparlar. Onlar şöyle dediler. Bu apaçık sihirden başka bir şey değildir. Yani biz ölüp toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı diriltileceğiz? Bizden önceki atalarımız da mı? De ki, elbette diriltileceksiniz, hem de aşağılanmış olarak. O sadece korkunç bir sesten ibaret olacaktır. Onlar hemen görmeye başlayacaklar. Eyvah bize, işte bugün hesap günüdür diyecekler. İşte bu yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür. Allah meleklere der ki, Zulmedenleri, kendileri gibi olanları ve Allah dışında taptıklarını bir araya toplayın ve onları cehennem yoluna sürün. Durdurun onları, çünkü sorguya çekileceklerdir. Size ne oldu? Niçin birbirinize yardım etmiyorsunuz? Evet, o gün onlar Allah'a boyun eğeceklerdir. O sırada onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir, birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Uyanlar uydukları kişilere, siz bize sağdan yaklaşırdınız derlerken, diğerleri, hayır siz zaten inanan kimseler değildiniz. Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu. Ama siz kendiniz azgın bir toplumdunuz. Bu yüzden Rabbimizin bizimle ilgili azap sözü gerçekleşmiş oldu. O halde biz, Hak ettiğimiz cezayı mutlaka tadacağız. Gerçi sizi biz azdırmıştık ama biz kendimiz de azgın kimselerdik diye karşılık verecekler. Hiç kuşkusuz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde, onlar biz cinlenmiş bir şair için tanrılarımızı mı terk edeceğiz diyerek büyüklük taslarlardı. Hayır, o gerçeği getirmiş ve elçileri onaylamıştır. Elbette siz can yakıcı azabı tatacaksınız. Bununla birlikte siz sadece yapmış olduklarınızla cezalandırılacaksınız. Allah'ın gerçek kulları bu cezanın dışındadır. Çünkü onlar için bilinen bir rızık, türlü meyveler olacaktır. Onlar naim cennetlerinde, tahtlar üzerinde birbirlerine bakarak ağırlanacaklardır. Onların etrafında cennet pınarlarından doldurulmuş, berrak, içenlere lezzet veren ama ne baş ağrısı ne de sarhoş etme özelliği bulunmayan kadehler dolaştırılır. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan, iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Sonra onlar birbirlerine dönerek soracaklar. İçlerinden biri diyecek ki, Benim bir arkadaşım vardı. Şöyle diyordu, Sen bizim ölüp de toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, Bizim gerçekten diriltilip cezalandırılacağımıza inanıyor musun? Şimdi siz onu görüyor musunuz diyecek, Ve o da onu arayacak ve arkadaşını cehennemin ortasında görecektir. Ona diyecek ki, Allah'a ant olsun ki sen az daha beni de helak edecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olacaktım. Biz ilk ölümümüz dışında bir daha ölmeyeceğiz ve azaba da uğratılmayacağız değil mi? İşte en büyük kurtuluş budur. Öyleyse çalışanlar bunun için çalışsınlar. Şimdi ağırlanmak için bu mu? Yoksa zakkum ağacı daha iyidir? Biz o zakkum ağacını zulmedenler için bir fitne yaptık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. İşte onlar bundan yiyecekler ve karınlarını onunla dolduracaklar. Sonra onlar için bunun üzerine kaynar su karıştırılmış bir içki vardır. Sonunda onların dönüşü kesinlikle çılgın ateşi olacaktır. Çünkü onlar atalarını sapkın kimseler olarak bulmuşlardı. Onlar da onların izinden koşuşturuyorlardı. And olsun ki onlardan önceki eski toplumların çoğu da doğru yoldan sapmıştı. And olsun ki biz onların içlerinden uyarıcı elçiler de göndermiştik. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Bununla birlikte... Allah'ın gerçek kulları bunun dışındadır. Andolsun ki Nuh bize seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Biz onu ve ailesini o çok büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Biz Nuh'un soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. O halde alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz İyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü O bize inanan kullarımızdandı. Sonra da biz diğerlerini suda boğmuştuk. Hiç kuşkusuz İbrahim de O'nun soyunun bir kolundandı. Bir zamanlar O temiz bir kalple Rabbine yönelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz neye ibadet ediyorsunuz? Siz Allah'ın dışında bir takım uydurma tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin Rabbi hakkındaki düşünceniz nedir? Sonra İbrahim yıldızlara bir göz attı, ben hastayım dedi. Bunun üzerine kent halkı arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. O da onların putlarının yanına gizlice varıp dedi ki, Yemiyor musunuz? Niçin konuşmuyorsunuz? Sonra sağ eliyle onlara bir darbe indirdi. Putperestler koşarak İbrahim'in yanına geldiler. İbrahim dedi ki, kendi ellerinizle yoğuntluğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de yapmakta olduklarınız Allah yaratmıştır. Onlar birbirlerine, onun için bir bina yapın ve onu kızgın ateşin ortasına atın dediler. Böylece onlar ona karşı bir plan hazırlamışlardı. Biz de onları planlarını boşa çıkararak küçük düşürmüştük. İbrahim dedi ki, ''Ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecektir. Ey Rabbim, bana iyilerden olacak bir çocuk bağışla.'' Bunun üzerine biz ona yumuşak huylu bir erkek çocuk müjdelemiştik. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyüp gezecek çağa ulaştığında İbrahim dedi ki, ''Oğulcuğum, ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Ne diyeceğini bir düşün bakalım.'' O dedi ki, ey babacığım, sana söyleneni yap. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Her ikisi de teslim olup İbrahim oğlunu alnı üzeri yatırdığında biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, sen rüyayı gerçekleştirdin. İşte biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir denemeydi. Biz ona çok büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanan kullarımızdandı. Biz ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Onların soyundan iyilik yapanlar da, kendisine apaçık yazık edenler de vardır. Andolsun ki biz, Musa ve Harun'a da nimetler vermiştik. Böylece biz onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım ettik. Öyle ki üstün gelenler onlar oldu. Biz her ikisine de o açıklayıcı kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ulaştırdık. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir ün bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. İşte biz, iyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü bunların ikisi de bizim inanan kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz İlyas'da gönderilen elçilerdendi. O kavmine şöyle demişti. Allah'tan korkmaz mısınız? Siz yaratıcıların en güzelini, Sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabbi olan Allah'ı terk ederek bâle tapıyorsunuz? Bunun üzerine onlar İlyas'ı yalanladılar. Bu yüzden onlar muhakkak ki cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın gerçek kulları müstesna. Biz sonradan gelenler arasında ona da iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. İşte biz İyilik yapanları böylece ödüllendiririz. Çünkü o bizim inanmış kullarımızdandı. Hiç kuşkusuz Lut'ta gönderilen elçilerdendi. Biz geride kalanlar arasında bulunan yaşlı bir kadın dışında onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini yok etmiştik. Siz şimdi sabah akşam onların bulundukları yerlerden geçmektesiniz. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hiç kuşkusuz Yunus'ta gönderilen elçilerdendi. O dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide bulunanlarla birlikte kur'a çekmiş, ancak kaybedenlerden olmuştu. Kendi kendini kınarken onu bir balık yutmuştu. Eğer o çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalıp gitmişti. Sonra biz onu bitkin bir durumda sahile attık. Üzerine gölge yapması için kabakgillerden bir bitki yetiştirdik. Biz onu 100.000 ya da daha fazla insana elçi olarak göndermiştik. Sonunda onlar Yunus'a inandılar ve biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Şimdi sen onlara sor. Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde mi dişi olarak yarattık? Dikkat edin. Onlar kendi uydurmaları olarak andolsun ki Allah doğurmuştur demektedirler. Hiç kuşkusuz onlar elbette yalan söylüyorlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş. Size ne oldu? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Eğer söyledikleriniz doğruysa getirin kitabınızı. Onlar Allah'la cinler arasında da bir soy bağı uydurmuşlardı. Andolsun ki cinler de onların hesap için Allah'ın huzuruna götürüleceklerini iyi bilmektedirler. Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Ancak Allah'ın muhlis kulları bunun dışındadır. Çünkü ne siz ne de taptığınız şeyler, hiçbiriniz cehenneme gireceklerden başkalarını azdırıp Allah yolundan uzaklaştıramazsınız. Biz meleklerden her birimizin belli bir makamı vardır. Hiç kuşkusuz biz sıra sıra durur ve Allah'ı tesbih ederiz. Allah'a ortak koşanlar şöyle demektedirler. Eğer yanımızda öncekilere verilen kitaplardan bir kitap olsaydı, biz de kesinlikle Allah'ın gerçek kullarından olurduk. Ama onlar Kur'an gelince onu inkar ettiler. Onlar yakında anlayacaklardır. Andolsun ki biz, elçi olarak gönderilen kullarımıza şu sözü verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklar. Üstün gelenlerde mutlaka bizim ordumuz olacaktır. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Onlar bizim azabımızın çabucak gelmesini mi istiyorlar? Azap onların yurtlarına indiğinde uyaranların sabahı ne kötü olur. O halde sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onları gözetle. Onlar yakında göreceklerdir. Senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan Rabbin onların nitelendirmelerinden uzaktır, yücedir. Gönderilmiş olan bütün elçilere selam olsun. Övgü, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Sa'd Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sa'd Öğüt dolu olan Kur'an'a andolsun ki, inkar edenler boş bir gurur ve ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Biz onlardan önce nice kuşakları yok etmiştik. Onlar feryat etmişlerdi ama artık zaman kurtulma zamanı değildi. Onlar kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. Bu durum karşısında inkar edenler şöyle dediler: Bu çok yalancı bir sihirbazdır. O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf bir şey. İçlerinden ileri gelenler yerlerinden kalkarak şöyle dediler. Yürüyün, tanrılarımıza bağlılıkta direnin. Çünkü sizden istenen budur. Biz böyle bir şeyi son zamanlardaki dinlerin hiçbirinde işitmedik. Bu uydurulmuş yalandan başka bir şey değildir. O uyarı içimizden ona mı indirilmiş? Hayır, onlar gerçekten de benim uyarım konusunda kuşku içinde bulunmaktadırlar. Hayır, onlar henüz benim azabımı tatmadılar. Yoksa o çok güçlü, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri, onların yanında mıdır? Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı, onların elinde midir? Öyleyse sebeplerine sarılarak göğe yükselsinler. Onlar burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğratılmış bir ordudurlar. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da elçilerimi yalanlamışlardı. İşte onlar da elçilere karşı güç birliği etmiş gruplardır. Onlardan her biri gönderilen elçileri yalanlamış ve bu yüzden de benim azabımı hak etmişlerdi. Bunlar da ancak geri dönüşü olmayan tek bir çığlık beklemektedirler. Onlar, ey Rabbimiz, sen bize hesap gününden önce azap payımızı hemen ver demektedirler. Sen onların söylediklerine sabret. Ve çok güçlü olan kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o, Allah'a çokça yönelen biriydi. Bu yüzden biz, akşam sabah onunla birlikte tesbih etmeleri için, Dağları ve sürüler halindeki kuşları onun emrine vermiştik. Hepsi Allah'a yönelmişlerdi. Biz onun hükümranlığını güçlendirmiş ve ona hikmet ve doğruyla yanlışı ayırma yeteneği vermiştik. Sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabedin duvarına tırmanmışlar ve Davud'un yanına girmişlerdi de Davud onlardan korkmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle demişlerdi. ''Korkma, biz iki davacıyız. Birimiz diğerinin hakkına tecavüz etmiştir. Şimdi sen aramızda adaletle hüküm ver, aşırı gitme. Bizi doğru yolun ortasına çıkar.'' ''Bu benim kardeşimdir. Onun 99 koyunu, benimse sadece tek bir koyunum vardır. Buna rağmen o, onu da bana ver ki, benimkilerle birlikte bakayım.'' dedi ve tartışmada bana üstün geldi. Davut dedi ki: "Andolsun ki o senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlık etmiştir." Gerçekten ortakların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Ama bunlar da ne kadar azdır. Davut birden kendisini sınadığımızı anladı. Bunun üzerine Rabbinden bağışlanma diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yönelip tevbe etti. Biz de bundan dolayı onu bağışladık. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet. Sakın tutkularına uyma. Yoksa seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara gelince, onlar için hesap gününü unutmalarından dolayı çok şiddetli bir azap vardır. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu inkar edenlerin düşüncesidir. Cehennemden dolayı inkarcıların vay haline. Yoksa biz, İnananları ve iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlarla bir mi tutacağız? Ya da Allah'tan korkanları, yoldan çıkmış olanlarla bir mi tutacağız? Bu Kur'an, ayetlerini okuyup düşünmeleri ve akıl sahiplerinin öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Biz Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel bir kuldu. O gerçekten de Allah'a çokça yönelen biriydi. Hani bir akşamüstü ona 3 ayağının üzerinde duran çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. O da "Gerçekten ben malı Rabbimi anmamı sağladığı için çok severim." demişti. Sonunda atlar gözden kaybolduklarında "Onları bana geri getirin." demişti. Atlar yanına gelince onların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başlamıştı. Ancak biz Süleyman'ı tahtının üzerine bir ceset koymak suretiyle sınamıştık. Bunun üzerine o bize yönelmiş ve Ey Rabbim beni bağışla, bana benden sonra hiç kimseye layık olmayacak bir hükümranlık ver. Çünkü sen çok bahşedensin demişti. Bunun üzerine biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine vermiştik. Öyle ki o onun istediği yere onun sözüyle akıp giderdi. Yine biz bina yapan ve dalgıçlık eden şeytanları, Zincire vurulmuş başkalarını da onun emrine vermiştik. Dedik ki, Bu bizim bağışımızdır. Artık ister başkasına ver, ister elinde tut. Bu konuda hesaba çekilecek değilsin. Çünkü yanımızda ona bir yakınlık ve güzel bir gelecek vardır. Kulumuz Eyyub'u Hani o Rabbine, ''Gerçekten şeytan bana bir bitkinlik ve acı vermektedir.'' diye seslenmişti. Biz ona, ''Ayağını yere vur, işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su.'' demiştik. Biz Eyyub'a katımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde bir uyarı olmak üzere ailesini onlarla birlikte bir o kadarını bahşetmiştik. Yine ona, ''Eline bir demet sapal ve onunla vur.'' Yeminini bozma demiştik. Biz onu gerçekten de sabreden biri olarak bulmuştuk. O ne iyi bir kuldur. O gerçekten bize çokça yönelen biriydi. Güçlü ve basiret sahibi kullarımızdan olan İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u Dağ'ın. Biz onlara katkısız bir haslet olarak ahiret yurdunu hatırlama özelliği verdik. Onlar bizim katımızda seçkin, iyi kimselerdendi. İsmail'i, Elyesai'i ve Zülkifli Dağ'ın, hepsi de iyilerdendi. İşte bu bir uyarıdır. Gerçekten korunanlar için, güzel bir gelecek, kapıları kendileri için açılacak olan, adın cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak, birçok meyve ve içecek isteyeceklerdir. Yanlarında, Kendilerinden başkasına bakmayacak olan hepsi yaşıt güzeller vardır. İşte bunlar size hesap günü için vaat edilenlerdir. Bunlar bizim bitip tükenmeyecek olan rızkımızdır. Bu böyledir. Ama azgınlar içinde çok kötü bir gelecek vardır. Çünkü onlar cehenneme gireceklerdir. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. İşte kaynar su ve irin. Tatsınlar onu. Bunun benzeri daha başka çeşit azapları da. İnkarcıların önderlerine, işte bunlar sizinle birlikte cehenneme girecek olan topluluktur denilince, onlar da, onlar rahat yüzü görmesinler diyeceklerdir. Hiç kuşkusuz onlar ateşe gireceklerdir. Uyanlar önderlerine, hayır, ''Asıl siz rahat yüzü görmeyin, çünkü bizi buraya siz getirdiniz, burası ne kötü bir yerdir.'' diyecekler. Yine onlar birbirleri için şöyle diyecekler, ''Ey Rabbimiz, bunu bizim başımıza kim getirdiyse, onun ateşteki azabını kat kat artır.'' Yine onlar, dünyadayken kendilerini kötülerden saydığımız, alaya aldığımız kimseleri burada niçin göremiyoruz?'' Yoksa onlar gözümüzden mi kaçtı diyecekler. İşte cehennem halkının birbirleriyle olan bu çekişmeleri muhakkak bir gerçektir. De ki, ben yalnız bir uyarıcıyım. Bir olan ve mutlak otorite sahibi bulunan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Çok güçlü olan, çok bağışlayandır. De ki, bu çok büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz. Yüce melekler topluluğu tartışırken benim onlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bana sadece apaçık bir uyarıcı olduğum vahyedilmektedir. Bir zamanlar Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onun şeklini tamamlayıp ona ruhumdan üflediğimde, ona secde edin. Bunun üzerine iblis dışında meleklerin hepsi topluca secde etmişlerdi. İblis büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Allah buyurdu. Ey iblis! Ellerimle yarattığımın önünde secde etmekten seni alıkoyan nedir? Büyüklük mü tasladın yoksa yücelerden mi oldun? İblis dedi. Ben ondan daha üstünüm. Çünkü sen beni ateşten, onuysa çamurdan yarattın." Allah buyurdu. "Öyleyse çık buradan. Çünkü sen artık kovulmuş birisin. Bu yüzden hesap gününe kadar lanetim hep senin üzerinde olacaktır." İblis dedi. "Ey Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre tanı." Allah buyurdu. "Sen Zamanı bilinen bir güne kadar süre verilenlerdensin. İblis dedi, Senin büyük gücüne and olsun ki ben, Senin gerçek kulların dışında, Onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, İşte gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. And olsun ki ben, Cehennemi seninle ve sana uyanlarla hep birlikte dolduracağım. Deki, Ben bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Ben size kendiliğimden sorumluluklar yükleyen biri de değilim. Bu Kur'an alemlere bir uyarıdan başka bir şey değildir. Andolsun ki siz bir süre sonra onun haberinin doğruluğunu mutlaka anlayacaksınız. Zümer suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitap çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Hiç kuşkusuz biz sana bu kitabı gerçek olarak indirdik. Öyleyse sen dini yalnız Allah'a haskılarak ibadet et. Dikkat et! Halis din yalnız Allah'ındır. Onun dışında veliler edinenler, Biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Allah, görüş ayrılığına düştükleri konularda onlar arasında hükmünü verecektir. Hiç kuşkusuz Allah, yalancı ve çok nankör olan kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bütün eksikliklerden uzaktır. Çünkü O tek olan ve mutlak güce sahip bulunan Allah'tır. O gökleri ve yeri gerçek olarak yaratmıştır. O geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin üzerine örtmekte, her biri belli bir süreye kadar akıp gidecek olan güneşi ve ayı da kendisine boyun eğdirmektedir. Dikkat edin, O çok güçlü olan, çok bağışlayandır. O sizi tek bir canlı varlıktan yaratmış ve sonra ondan da eşini var etmiştir. Ve O sizin için davarlardan 8 çift indirmiştir. O sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratma sürecinden geçirerek meydana getirmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Hükümranlık O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah'ın size hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur. O, kullarının nankörlüklerinden asla hoşnut olmaz. Eğer şükredecek olursanız bunu sizden hoşnutlukla karşılar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinize olacaktır. O size yapmış olduklarınızı bildirecektir. Çünkü o göğüslerde olanı çok iyi bilendir. İnsan başı dara düştüğünde Rabbine yönelerek ona yalvarır. Allah ona katından bir nimet verince de daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşmaya başlar. Peki sen inkarınla biraz daha eğlene dur. Çünkü sen cehennemliklerdensin. O inkar eden mi, yoksa geceleyin secde ederek ve ayakta durarak ibadet eden, ahiretten korkan ve Rabbinin rahmetini uman kimse mi daha iyidir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri düşünüp öğüt alırlar. De ki, ey inanan kullarım! Rabbinizden korkun. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Sabredenlere karşılıkları hesapsız olarak ödenecektir. De ki, bana dini yalnız Allah'a has kılarak ona ibadet etmem ve Müslümanların ilki olmam emrolundu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edecek olursam, O büyük günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi yalnız Allah'a haskılarak O'na ibadet ediyorum. Siz O'nun dışında dilediğinize tapın. De ki, gerçekten ziyanı uğrayacak olanlar, kıyamet gününde hem kendilerini hem de ailelerini ziyana sokacak olanlardır. Dikkat edin, işte apaçık ziyan budur. Onların üstlerinde de, altlarında da ateşten katmanlar olacaktır. İşte Allah kullarını bu şekilde korkutmaktadır. Ey kullarım! O halde yalnız benden korkun. Tağut'a kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere gelince, onlar için müjde vardır. O halde sen, bütün sözleri dinleyen, sonra da en güzeline uyan kullarıma müjdele. İşte bunlar... Allah'ın kendilerini doğru yola ulaştırdığı kimselerdir. İşte gerçek akıl sahipleri de bunlardır. Hakkında azap sözü gerçekleşmiş olanı, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Rablerine sığınarak korunanlar için cennette üst üste yapılmış olan ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. Sen Allah'ın gökten bir su indirdiğini, onu yer altındaki kaynaklara kattığını, sonra da onunla türlü renklerde bitkiler çıkardığını görmüyor musun? Sonra bu bitkiler kurur da sen onları sararmış olarak görürsün. Sonunda Allah onları çerçöpe dönüştürür. Kuşkusuz bunda akıl sahipleri için bir uyarı vardır.'' Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı ve böylece Rabbinden bir nur üzerinde olan kimse, göğsü İslam'a kapalı olan kimse gibi midir? Öyleyse Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içinde bulunmaktadırlar. Allah, sözlerin en güzelini, ayetleri birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan tüyleri ürperir. Ama sonunda da Allah'ı anmakla tenleri ve kalpleri yumuşayıp rahatlar. İşte bu, Allah'ın kendisiyle dilediğini doğru yola ulaştırdığı bir doğru yolu rehberidir. Allah kimi doğru yoldan saptıracak olursa, artık onu doğru yola ulaştıracak hiç kimse yoktur. Kıyamet günü yüzünü o kötü azaptan korumaya çalışan kimse, Hiç güvende olan kimse gibi olur mu? Zulmedenlere kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de elçilerini yalanlamışlardı. Bu yüzden azap kendilerine beklemedikleri bir yerden gelivermişti. Böylece Allah onlara rezilliği dünya hayatında tattırmıştı. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Ant olsun ki biz, düşünüp öğüt almaları için bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği vermiş ve onu Allah'tan korkmaları için pürüzsüz Arapça bir Kur'an olarak indirmiş bulunuyoruz. Allah, birbiriyle geçinemeyen birçok ortakların sahip olduğu bir adamla, yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı örnek olarak sunmaktadır. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız.